Merhabalar, İnceleyen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Geçtiğimiz haftadan e, devam ederek e, Ahmet Gökçen'le birlikteyiz. Ahmet tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. 1-2 e, hafta önce e, piyasaya çıkmış olan Ahmet'in yayına hazırladığı Osmanlı ve İngiliz arşiv belgelerinde Yezidiler adlı kitap e, üzerinden Yezidiler, Yezidilik, Sözlü Tarih, e, Tarih yazımı gibi konular... Etrafında geziniyoruz. Ee, ancak bir şeyi fark ettik ki ben e, cehaletle ve ağız alışkanlığıyla e, geçen program boyunca Yezidi dedim. E, Ahmet de e, bütün e, bilgiçliği ve olaya hakimiyetiyle tabii Ezidi dedi. Şimdi istersen onun şeyini yapalım. Ben hiçbir şey demedim değil mi? E, evet sen o sırada uyuyordun galiba geçtiğimiz <gülüyor> programda. Uyandığın sıralarda... <gülüyor> Yok ben çok politik davrandım. Ben Son, sonucu bekledim ben Şu an bugün. <gülüyor> bakalım ne olacak. Tabii. Gol Mesut'un kaleye girsin de göreyim sonrasında diyerek. İstersen onu bir evet, bir, e, bir şey yapalım. Açıklığa kavuşturalım. Ezidi ile Yezidi e, farkı nereden kaynaklanıyor? Niye bu ifade var? Hangisi doğru? Neden? Şimdi yani bu akademik olarak bakıldığında ne yazık ki bir bir şablon var. Ve bu şablon Yezidi üzerine yani İngilizler de böyle yazıyor, Fransızlar da, Türkiye'de de böyle yazılıyor Yezidi olarak. Fakat aslında bunun cemaatte bir karşılığı yok. Yani aslında bir ayıp tarafı da var bu işin. Çünkü bu insanlara Yezidi derken bir şekilde bir hakaret edilmiş oluyor. Çünkü Yezid kelimesi tanımı Orta Doğu coğrafyasında çok ciddi bir negatif içeriye sahip, Yezid bin Muaviyeden kaynaklı hı hı. olarak, Sünni cemaati içerisinde çok da sevilmeyen bir lanet, hatta açıkçası bir küfür, küfür olarak görülüyor. Dolayısıyla aslında bu, bu bu bu bu cemaate Yezidi derken onları tanımlamaktan çok bir hakaret edilmiş oluyor. Hı hı. Bunun Şeyi, aslı ezidi Cemaat kendisini ne diye tanımlıyor Ezidi olarak ezda olarak Ezdi olarak tanımlıyor Bu öte yandan Yezidi tanımının da Dini olarak ezidi cemaati içerisinde hiçbir anlamı yok Ezidinin Ezidi mitolojisinde de Bu var olan tüm dini Yapı içerisinde de çok ciddi bir Tanımı var Çünkü Bu anlatıya göre Farsça'da, Osmanlıca'da da, Kürtçe'de de Tanrı'nın kendisi hudadır. Hı hı. Huda açıldığında kelimenin özü kendi kendini var eden demektir. Kendi kendini yaratan, kendini var eden, kendini oluşturan demektir. Ezda ise biri tarafından, bir şey tarafından yaratılmış olan demektir. Mahlukat demektir. O yüzden ezidiler aslında çok uzunca hikayelerle birlikte şunu söyler ki bizler Tanrı'nın ilk yarattığı insanlardan biriyiz. Yani Bir tür eşrefi mahlukata doğru. Aynen öyle. Aynen öyle. Fakat bu göz ardı edilerek biraz da akademik kurnazlık da kullanılarak bu insanlara tanımlama adı altında hakaret ediliyor aslında Yezidi diyerek. Biz de diyoruz. Ya ben de ağzımdan çoğu zaman Yezidi kelimesini kaçırıyorum. Ama hani bu bu bu Ezidiler için çok önemli değil. Yani onlar daha farklı şeylerle uğraşıyorlar. Daha ciddi sorunları, dini sorunları var. Onlara Yezidi veyahut Ezidi demenin bir çok fazla üstünde durmuyorlar ama artık hani bundan biraz vazgeçersek e, iyilik etmiş oluruz. Fakat bu yaptığımız iyiliş iyilik sonuçta Türkiye'de yaşamış 400 kişi olur. Şimdi e, kitabı, 400 yeterli bir rakam. Ayrıca Bak. Sayfasında da şöyle bir söz ediyorsun Bu cemaatle ilgili bilinen Neredeyse her şey e, Bu cemaatin dışından ezidilerin dışından e, Olanlar tarafından oluşturulmuş Bir şekilde e, tanımlanmış. tanımlanmış Bunun da ama belki sebeplerinden biri Kendilerini çok belki anlatmak istememeleri Olsa gerektiği düşünüyorum Ya da dediğim gibi Daha önceki yayında seni söylediğim gibi daha bursa, e, Yazılı kaynak eksikliği ee, böyle de bir durum var aslında. Ee, bununla ilgili ne diyebiliriz? Şimdi yani cemaatin kendisini anlatmak istememesinin belli başlı sebepleri var. Birincisi onlar ne yazarsa yaz, yani ne söylerlerse söylesin. E, cemaatin kafasında yazılan şey şu. Biz ne, yaz, ne söylersek söyleyelim. Zaten bu gazeteciler ve araştırmacılar kendi istediklerini yazacaklar. Şimdiye kadar hep öyle oldu. İkincisi bu bize... Çok kötü şeyler olarak geri dönecek. Çünkü sonuçta onlar, onların yani o arada çok ciddi tanım farklılıkları var. Yani onların iyi melek olarak anlattığını biz dünyadaki tüm kötülüğün kaynağı olarak görüyoruz ve öyle tanımlıyoruz ve bu tanımlama onlara çok kötü şekillerde geri dönüyor. Bir hakaret, bir aşağılama, bir ölüm, bir sürgün olarak geri dönüyor. O yüzden bu insanlar böylesi bir şeye sebebiyet vermek istemiyorlar. Bu bir. İkincisi herhangi bir kişinin zaten ezili olması sonradan ezili olması mümkün değil. Dolayısıyla bu insanların büyük bir kısmında böyle tırnak içinde misyonerlik e, tavırları gösterebilecek açıklamalar yapmak gibi niyetleri yok bu adamların. Yani kendilerini anlatmak, kendilerini tanımlamak dertinde değiller. Onlar zaten kim olduğunu biliyor. Ve bu onlar için yeterli bir sebep. O yüzden gidip böyle birilerine bak ezidilik şöyle biz ezidiler böyleyiz biz ezidiler şunu yaparız bunu yaparız iyi bir diniz temiz bir diniz kutsal bir diniz Tanrı'nın özel yarattığı bir halkız demeye ihtiyacını hissetmiyor bu insanlar. Bunlar sadece kendi kendilerine kendi cemaatine yönelik bir şey var bunun. Şu şey söylemi var. E, şey ne demek e, dışarıdan e, sonradan daha doğrusu e, ezidi olmak mümkün değildir dedin. evet O niye öyle oluyor? Çünkü bu bu insanlar... Yani Yahudilikten farkı ne? Şöyle farkı şu, hem annenin hem de babanın ezidi olması lazım. Birinden biri olmadığı takdirde? Olan kişi dinden çıkmış oluyor. Yani kadın ezidi, erkek farklı bir dindense kadın dinden çıkmış olur. Bunun aynısı erkek için de geçerli. Erkek herhangi dinden veya dinsiz bir kadınla birlikte olduğunda cemaatinden çıkmış olur, dinden çıkmış olur. Bu sadece evlilik yoluyla falan değildir. Bu normal bir birliktelik için de geçerlidir. Yani bir erkek veya kadın bir ezidinin farklı dinden veya dinsiz biriyle ilişki içerisinde olması onun din dışına atılması için yegane sebeptir. Buna mecbur mu kalınmış acaba yani çektikleri sebebiyle yoksa Yok bu e, temiz kanla ilişkili temiz yani kanla kendilerinin yani. Adem'in ilk çocuğuna dayanmaları sebebiyle böylesi bir durum gelişmiş. Yok, bu e, yani ezidi e, şeyinin popülasyonun e, giderek azalmasının bir sebebi de bu o halde. Sadece e, bir, bir ezidinin ezidi olmayan biriyle bir ilişki içerisinde olması din dışı olmasına sebep olmuyor. Başka sorunlar da var. Yani bir ezidi kendi içindeki bir ezidiyle de evlenemeyebilir. Hı. Yani işte şeyhler, pirler ve müritler olarak üçe ayrılan cemaat kendi içerisinde de evlenemez. Çünkü orada da belli birbirinden farklı kutsalliyetler var. Ve bu kutsallıklar o gruplara özgüdür. Yani şeyhlere özgü üç farklı şeyh grubuna, pirlere özgü yani kırk farklı pir grubuna ve Yarı, yarı ruhban yarım mürit olan gruplar ve tamamen mürit olanlar, bunlar birbirleriyle evlenemezler. Mürit sadece yani kendi içlerinde evlenemezler. Tabi ki. Ama gruplar birbirleriyle evleniyor. Haha e, hayır. Yani her grup kendi içindeki evlenebilir. Yani mürit ancak bir müritle evlenebilir. Ha o anlamda. Şeh yata yine yani. Şey, yani. Tabi. Şey kast. Evet. kast. Tabii. Şeyh, an, ancak kendi grubundan olan bir şehle. Evlenebilir. Ee, anca, yani şeyh evlenebilir. Ee, pir ancak bir pirin kızıyla veya bir pirin oğluyla evlenebilir. Bu tabii ki modern zamanda belli eklemelerle de genişlemiş. Yani mesela belli aşiretler belli aşiretlerle evlenir olmuş. Yeni yeni küçük dini gruplar ortaya çıkmış. Onlar sadece kendi işlerinde evlenmeye başlamışlar. Tabii bu da senin son sonucu daha da büyütmüş. Yani nüfusun e, azalmasına e, katliamları ve fermanları ve sürgünleri saymazsak e, en büyük sebep de bu. Kadın erkek e, rolleri açısından e, ezidi toplumun nasıl bir yapıda? Şimdi mesela işte pirin kızı yahut pirin oğluyla falan dediğine göre o zaman kadın pirler de var. E tabii ki. Yani kadın pirler de var. Kadın şeyhler de var. Ama bu ezidi cemaatinde bu, bir, bu işler biraz daha çok keramete bakar. Yani... Kim, kimin nasıl bir kerameti var? Yani Hı. doğa üzerinde, insanlar üzerinde ve en önemlisi kendi üzerinde nasıl bir iradeye sahiptir ona bakılır. Yani herkesin şeyh olmasının çok bir önemi yoktur. Ne gibi kerametler bunlar mesela oluyor? Ee, ya bir kere yani en büyük keramet aslında geçmişe ait söz söylemektir. Yani dünyanın var oluşuna dair. Yani Hı. bunları yani kerametten kasıt ciddi bir hafızaya sahip olmaktır. E, tabii ki bu keramet sahibi insanlar yani bunu gösterebilen insanlar modern zamanda yok. Yani önceki zamandaki kerametler e, hayvanlara e, hükmetmek evet aynen, aynen öyle e, hayvanlara hükmetmek doğanı o doğa doğadaki belli değişimlere sebebiyet vermek e, uzun süreler aç kalmak ve buna benzer birçok şey var uzun yıllar ölmemek yani yaşamak gibi veyahut e, ölmeye yakın olan insanlara bir şifa vermek hmm. gibi veyahut e, insanları korumak yani hastalıktan ve buna benzer herhangi bir soruna karşı insanları korumak önemli bir keramet biçimi fakat bir takım peygambervari e, şeyler aynen. E, aslında göstergeler. Bir şey de düşündüm ha doğanın ve şeylerin bilgisi. <gülüyor> yani evet. insanın aslında zaten sahip olması gereken özellikler bunlar. Ama nasıl özellikler? Yani hep kaybettiğimiz özellikler olarak bahsediyorum ben bu. Tabii. Yani şimdi ise şimdi başka özellikler var artık. Yani eski eski dervişlerin yerini şimdi modern zamanın dervişleri aldı. Yani hiçbir şekilde aslında doğaya karşı bir hükümleri yok. Fakat doğanın tarihine karşı, doğanın tarihine dair çok iyi bilgiye sahip oldukları için bu bile artık bir keramet. Atarma görevi artık. Aynen, çok da yan yani şey değiller, e, haksız değiller. Aslında biz o kadar unuttuk ki bunları, hatta unuttuğumuza dahi unuttuk şimdi. Dolayısıyla insanların kendi geçmişine, kendi da, hayatına dair, kendi tarihine dair bildiklerini bir şekilde derli toplu bir şekilde öğrenmesi artık büyük bir keramet haline geldi ve bu da modern zamanı şehirlerini ortaya çıkardı. Hiçbir keramet, yani doğaya karşı hiçbir kerametleri yok. Fakat zamana ve tarihe karşı gösterdikleri bilgiyle, sundukları bilgiyle bu bir keramete dönüştü. Tam da bu nedenle mi acaba yazılı kaynağa yönelim yok? Kendi cemaatlerinde. E tabii yani, yani Tanrı'nın, Tanrı'nın konuştuğuna inanan birçok cemaat var. Yani Tanrı'nın yazmadığına. Hristiyan tasavufunda da, Yahudi tasavufunda da. Yani Tanrı yani yazının kendisinin aslında çok da büyük bir önem atfetmediği çok açık. Tabii yani o Tanrı o sözü çıkar yazı kalır lafı bugün kullandığımızın tam tersi anlamına sahip aslında. Aynen öyle. Yani yazının kendisinin aslında çok da bir şey yok, kerameti yok. Önemli olan bunları söylemekte. Çünkü Tanrı da bunları söyledi. Bu insanlar da bir, bunlara birbirlerine doğanın ve dünyanın ve Tanrının sözlerini Tabii ki söz olarak söyleyecekler. Ama bu ezi, hani doğruya doğru konuşmak lazım. Hani bu, bu tarz cemaatlerde belli şeyler de vardı. Belli özellikler de vardı. Mesela Ezidiler görünür olmamak için de yazıyı seçmemiş olabilirler. Ki büyük ihtimalle de öyledir. Çünkü bu adamlar ne zaman yazılı bir şey yapmaya, türbe gibi bir yer inşa etmeye başlasa, or, oraya Osmanlı gelmiş, oraya İran gelmiş, oraya Türkmeni gelmiş, oraya... Kürt'ü gelmiş Müslüman Kürt'ü gelmiş Yani bu, bu görünür olmayı silmek Ancak yazıyı da Almamakla mümkün olabilirdi hmm. Bu adamlar o yüzden yazıyı dışarıda bıraktılar hmm. Ve yazı olmayınca Bu insanları ortada bu, bu insanların ezidi olduğunu anlayabilmemiz için Hiçbir şey yok Ancak sana söylerse sen bunu anlayabilirsin Çoğunlukla da göçebe, göçebeler zaten Evet ee, Bir yere yerleşmek ve O yerde yerleşici de hali görünür ...olmak söz konusu. Hatta sen bu şeylerden bahsederken... ...işte evlilik ve ilişkilerden bahsederken... E, ...bu kadar e, aslında şarta bağlanmış olması... ...gerçekten e, türün devamı, soyun devamı... ...hani ilkeler açısından çok ders. Ama ben o an tam şeyi düşündüm. O zaman bu e, inancın bir fetih derdi yok. Bizdeki mesela bizdeki fetih diye bir kavram var. Bizdeki diye de hemen tabii Müslüman olduğum belli <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> fetih diye bir kavram var. Şimdi burada bir fetih diye bir dert yok. Ben fethedeyim, yayayım, dağılayım, yerle, hatta yerleşeyim ve toprak sahibi... Alıp... Hayatta kalma derdi var aslında. Evet. Yani bu insanlar 1900'lerin ortalarına kadar neredeyse tamamen göçebe olarak yaşamışlar. Yazları bir yerde, kışları bir yerde ve mümkün oldukça Ermeni köylerine yakın yerlerde konaklamışlar ve bu bu buradaki amaç şey değil e senin de dediğin gibi yani şuraya yerleşeyim de şu topraklar benim olsun e, şuradan şuraya kadar hükmüm geçsin ve bunlardan para alayım e, bunlardan vergi alayım gerektiği zaman da onları koruyayım gibi bir dert yok. Tam tersine ben nerede yaşayabilirim yazın neresi daha iyi kışın hayvanlarımı nerede koruyabilirim nasıl askere gitmem ve beni nerede yakalamazlar da vergi vermem derdindeler. Temel dert bu. Yani bu kaçak hayat biraz da bunun üzerine şekillenmiş. Şimdi bu asilik falan gibi de algıladır ya. Vergi vermeyeyim, askere gitmeyeyim. Halbuki tam ters düz ettiğimizde buradaki dert bir asilik derdi değil. Bilakis yaşamlarını devam ettirme tabii, derdi. Tabii Osmanlı tabii bunlara asi değil haşer at diyor. <gülüyor> yani bunlar... Hiç <gülüyor> bir, yani hiçbir Yani şekilde, hiçbir şekilde faydası yok bu insanların. Yani bir kere Müslüman değiller. Ee, gerçi Müslüman da olsan Osmanlı için yetmiyor da. Yani onun için başka kıstaslar var. Ee, i̇şte Tanrı'ya inanıyorlar ama başka bir şekilde. Ona inanıyor ama başka bir şekilde. Askerliği çıkardık askere de gelmiyor. Hı hı. Vergi desem vergi vermiyor. Ee, bu, bu insanlar çok iç içe oldukları için diğer e, diğer aşiretlerden veya topluluklardan daha sıkı bir bağ sahip. Dolayısıyla bununla birlikte bir de savaşçı bu insanlar. Ve işte bir ciddi bir talan geleneği var. Yani 1800'leri mesela şimdi gidin Irak'ta yaşlı bir amcayı bulun ve deyin ki yani eğer bir kişiye sahipse, bir sözlü geleneğe sahipse bize bir şey anlatır mısın? Eskilere dair bir hikaye bilir misin desen sana hemen bir talan hikayesi anlatacaktır. Yani işte 400 atlıyla birlikte gittik işte şuradan... 90 tane şuradan 100 tane buradan da 500 tane koyunu aldık geldik bu işte bu cemaatin en büyük anlatılarından biri çünkü o dönem en güçlü olanlar yani güçlü olmanın şeyi bu göstergesi bu yani bir toprak almak bir yeri zapt etmek değil bir kereline gidip oradan bir 3-5 şeyi alıp geri gelmek bu onların en büyük anlatılarından birini oluşturur peki bu, bugün nasıl geçiniyorlar? Yani örneğin Türkiye'deki Ezidi cemaati e, hangi ekonomik şeylere sahip yapıda? Şimdi bu, bu bu tarz sorulara yani net bir cevap vermek zor. Hani Ezidiler ne yiyor? Ezidiler ne yapıyor? Ezidilerin dini bayramları neler? Ezidiler o dini bayramlara, bayramlara ne derece uyar? Sorularına açıkçası çok cevap verilemiyor. Buna da çok cevap veremeyiz. Çünkü Türkiye'de Türkiye'dekiler tarımla uğraşıyor ama Ermenistan'dakiler başka bir iş yapıyor. İş olarak... o, o anlamda soruyorum yani çünkü e, şimdi ezidilere dair e, gördüğümüz fotoğraflar vesaireler falan filan son derece otantik görseller. Hani ne bileyim bir e, ezidi genci mesela Hakkari'de bir internet kafede çalışıyor mu? Yahut e, tamamen ayrı bir e, alanda bütün cemaat birlikte mi yaşıyor? Yani bu tarz bir soruya aslında yani net olarak cevap vermek zor ama çünkü farklı ülkelerde farklı işler yapan cemaat üyeleri var ama genel olarak hani Orta Doğu'da yaşayan ezidilerin tarımla uğraştığını Avrupa'da yaşayanların daha böyle ticari bir sektör üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Ama senin söylediğin önemli bir şey var onu hani ona değinmeden geçemeyeceğim bu otantik tanımı artık çok sıkıntılı bir hal almaya başladı ee, ve bunun, bunu da çok sık, sık bir şekilde artık görür olduk yani e, ellerini güneşe açmış yan yana durmuş e, günün o orta vaktinde çekilmiş bir dünya fotoğraflar var ben bununla ilgili bir küçük bir anımı anlatayım Irak'ta Artık şimdi gaz, cemaatin bu dervişleri yani bu, bu işi iyi bilenler artık gazetecileri ve e, araştırmacıları o kadar iyi tanıyorlar ki şimdi bu Laleş Vadisi'nde biz, biz dört yıldır gidiyoruz ve artık iyi ilişkilerimiz var orada. Nerede biz, Laleş Vadisi? E, Musul'da. Musul'a yakın. Irak'ta. E, böyle bir bir, bir bir taşın altında böyle orada di, di, oradaki di, orada yaşayan dindarlarla birlikte sohbet edip sigara içerken böyle bir Karşıdan böyle bir Fransız gazeteci grubu geldi. Tabii böyle bir oraya yabancı geldiğinde dalgalı halinde yayılıyor. Fransızlar geldi, al İngilizler geliyor falan diye. Bu, şimdi herkes onların ne istediğini çok iyi biliyor. Veyahut onların nasıl etkileyeceğini çok iyi biliyorlar. Güneşe karşı fotoğraf bekliyorlar herhalde. Tabii, şimdi bunlar vadiden bizim kaldığımız yere doğru gelirken bizim yanımızda e, kalan dervişlerden biri o bizim ya kaltı ayağa ve hiç sanki onları görmemiş gibi ileride kendini birden yere atıp ellerini havaya açtı böyle kafasını sallamaya ve bir şeyler mırıldanmaya başladı. Tabii gazetecilerin tam aradığı şey buydu. Yani gidip bütün gazeteciler etrafına, etrafını sardı bunun fotoğraflarını çektiler işte onunla ilgilenmeye başladılar telefonlarını aldılar. Falan. Çünkü hani bulunmaz nimet onlar için sonra tabii gittiler S sıradan gazeteci işte yani sorusu ya istediğini aldı gitti. Bizimki de geldi övünerek ya bunlar da böyle falan dedi. <gülüyor> Olay bu. Yani otantik meselesini verdim fotoğrafımı geldim. Aynen öyle. Ve bu, bu o kadar çok yapılıyor ki. Yani artık yani sanıyor hani onlar cahil hani cahil tırnak içinde söylüyorum. Hani meseleyi bilmiyor değiller. Hani bunlar İran Bilmem hangi dağın tepesinde yaşıyor diye gazetecilerin nasıl bir kafaya sahip olduğunu bilmiyor değiller. Araştırmacıları çok iyi tanıyorlar. Onları nasıl heyecanlandıracaktan çok çok çok iyi biliyorlar. O yüzden bazen gazetecinin ve araştırmacının istediğini veriyorlar ona. Veriyor ve kurtuluyor aslında. Veriyor ve yani. kurtuluyor. Aynen. İşte yani ismini vermeyeyim. Tür Türkiye'deki bazı gazetelerin manşetlerinde vardır işte. X gazetesi Laleş'te girilmeyen yerlere girdi. Ya öyle bir şey olabilir mi? Yani ya bin yıldır insanlar oraya girip çıkıyor. Hatta Osmanlı girmiş, kemikleri bile almış. Yani mezarlıktaki. mezarlıkta ki. Yani o derece girilmiş oralara. Ya yani hiç girilmeyen bir yer yok orada. Sadece gazeteci mutlu olacak. Biz girmemiştik henüz. <gülüyor> o girmemiş. Yani o gazeteci o güne kadar oraya girmemiş. İşte o, o da manşette işte X gazetesi hiç girilmeyen yerlere girdi. Bizim için kapılarını açtılar diye. Yok öyle bir şey. Yani büyük bir yalan. Gazeteci zaten bu yalanın peşinde. ...zaten oradaki insanlar senin o yalanın peşinde olduğunu biliyor. Satan şey de bu yalan zaten. E Alan razı, satan razı aslında. Aynen öyle. O yüzden bu tarz şeyler çok olur. Yani Türkiye'de de bu böyledir. Yalnız senin bu söylediğin üzerinden ben bir şeyden korkmaya başladım. Hani bu e, tasavvufa e, merak salınmaya başladıktan sonra... E, ...abuk sabuk her tarafta semazenler dönmeye başladı evet. ya... ...yakında böyle kır düğünlerinde... E, güneşe doğru e, elini açan e, ezidi şeyleri, e, görüntüleri falan görürsek 3-5 sene sonra üzülürüm doğrusu. Yani yok bugün işte yine isim vermeyelim. Birçok gazetecinin, birçok fotoğrafçının böyle fotoğrafları var. Yani 9-10 tane ezidi, ezidi gencini, kadınını, erkeğini bir araya getirmiş. Herkes böyle hani elini açmış. O da fotoğrafını çekmiş. Bu olay olmuş. İşte ezidiler güneşe döndü. Yüzünü güneşe döndü ama bunun bir ritüeli var. Böyle yan yana olmaz, arka arkaya da olmaz, topluca olmaz. Yani bir başından sonuna hata. İşte. Ama işte aran, neyi arıyorsun? Bu çok önemli Hı. ve onlar senin neyi aradığını çok iyi biliyorlar. Sana onu veriyorlar. Ya bizimle fazla uğraşmasın gitsin diyor. Sen de evine ya istediğimi buldum diye dönüyorsun. Herkes işini yapmış oluyor burada. Şimdi şöyle bir şey var. Kimse bize bilmediğimiz bir bilgiyi bahsetmiyor. Kendileri de bildikleri bilginin imajını arıyorlar aslında iha noktada. Aynı bilgi durumda burada aslında. Ee, şey bu. Yani bu ima, imajı orada yaratıp tamamen yeniden dünyalara devam edecekler. Onaylanmak dışında bir şey diye herhalde. Her konuda bunun görüleğini göreceğiz herhalde. Ama yine bitti. Evet. Süremiz. Yine bitti. Ee, Ahmet seni bırakmayacağız. Bir hafta daha İstiyoruz. E, laf bitmek bilmiyor. E, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Ahmet yeniden geldiğin için çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. e-mail e adresimizi ve Facebook sayfamızı e, iletişim için hatırlatıyoruz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İyi günler. İyi günler.